Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer tibiden selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yöneteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Selatü selam Allah'ın Nebisinin, Resul'ünün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehri ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim hocam, hoş gelmişsiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İzlediğiniz teşekkür Efendim Yahya Çelik sormuş. Bir baba birine yanlış yapsa, sonra kendisine yanlış yapılan kişi o babas, o babanın çocuklarına beddua etse bedduanın durumu ne olur? Auudubillahi minishşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidil evdin ve'l Akhirin. وَإِلَا جَمْعِ الْاَنْبِيَيْا وَالْمُرْسَلِينَ وَإِلَا جَمْعِ ve وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bir baba birilerine zulmetse, onlar da o babanın çocuklarına beddua etse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Allah bedduayla iş yapmaz. Hiç kimse, hiç kimsenin ne Ana baba evladının, ne de evlat ana babanın cesedini çekmez Hiçbir şekilde sorumlu da olmaz Onun için beddua ederken Eğer mazlum Beddua ederse Kendisine zulmedene beddua eder Dolayısıyla çocuklarına beddua edemez Ederse ne olur Ederse o ona döner Kesinlikle böyle bir şey yapmamalıdır Çünkü mazlum birine beddua etmiştir. Mazlum birine beddua ederse, dua yerini bulmazsa, bu durumda o beddua kendisine geri döner. Onun için insanın kendini böyle ateşe atmaması gerekir, beddua etmemesi gerekir. Eğer beddua ederse, beddua kendisine geri döner. Eğer böyle yapılmışsa, mutlaka tövbe edilmesi lazım, istiğfar edilmesi lazım. Beddua ettiğine bir de ne yapması lazım? Dua etmesi lazım. Dua etmesi lazım ki o beddua geri dönmüş olmasın. Geri dönse bile bedduaya mani olmuş olsun. Evet. Devamla izleyenimiz, bir önceki soruma cevap verdiğiniz için <gülüyor> Rabbim sizden edafen, müdafeten razı olsun. Hocam, recim olayı İslam hukukunda var mı? Fakat kitaplarında rejim geçiyor. Zinay'den evliler öldürülür, geçiyor. Fakat kitaplarında biz böyle okuduk, bildik şu ana kadar hocam. Hocam buna bir açıklık getirse çok seviniriz. Maiz hadisesi var mı? <gülüyor> Bu doğru mu? Evet. İslam hukukunda rejim cezası yoktur. Çünkü Allah onu apaçık beyan etmiştir. Şeriat demek Kur'an demektir. Bu dinin kitabı Kur'an'dır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir şey çıkarılamaz, ilave edilemez. Allah ait kerime'de öyle buyuruyordu. Biliyorsun, mutlaka Allah bazı şeyleri yasaklarken onu tedricen yapar. Önce ne buyurdu? Zina ile ilgili zina eden kadınları hapsedin veya evlerde tutun örünceye kadar ya da Allah onlar hakkında hükmünü verinceye kadar. Önce bu ayet iniyor. Eğer kardeşimizin sorduğu gibi ayet hadisisi varsa bu ayetten önce midir sonra midir Sonra denemez. Neden? Çünkü hükmü verdiği Allah. Evde evlerinde hapsedin dedi. Allah hükmünü verinceye kadar daha hüküm vermemiş demektir. Bununla beraber Allah herhangi bir konuda hüküm vermemişse asla Resulullah Efendimiz o konuda hüküm vermez. Eğer verecek olsa Allah onu uyarır ve ikaz eder. Esirler konusunda ikaz ettiği gibi neden böyle yaptın diye Allah uyarıp ikaz ediyor. Dolayısıyla ne öncesinde ne sonrasında böyle bir hadise düşünülenmez. Daha sonra ne buyurdu? Evli e, zina eden erkek olsun kadın olsun. Buna beraber evli ya da bekar demedi Allah. Allah bir şeyi emrederken, hükmünü verirken onu apaçık söyler. Evet kadın olsun erkek olsun her birine yüz sopa vurun dedi. Bu neden dolayı iyidir? onları o yanlıştan koymak içindir. Bununla beraber dört şahidin olması gerekir. Dört şahidin olması mümkün olmayacak kadar zordur zaten. Ama mesela herkes biliyor böyle bir yanlışı yapanlar Resulullah Efendimiz'e gittiğinde bunu söylediğinde yani ben yanlış yaptım dediğinde Resulullah Efendimiz yüz çeviriyor. Yani bunu böyle söylemen gerekmiyor. Bunu gizlemen gerekiyor. Ceza bir ver diyenlere evet, onlardan yüz çeviriyor ki ceza vermemek için. Tövbe etsin diye. İstiğfar etsin diye. Devamında Allah buyuruyor zaten. Eğer tövbe edip istiğfar ederlerse siz de onlara eziyet etmekten vazgeçin buyurdu. Evet. Bu durumda rejim İslam'da, İslam şeriatında, hukukunda yoktur. Allah onu beyan etmiştir. Erkek olsun, kadın olsun cezası Yusuf'a'dır. Eğer bir hadis okuyup ayeti iptal etmeye kalkışıyorsa, biri hükmünü ortadan kaldırmaya çalışıyorsa, bu durumda başka biri başka bir hadis uydurur. Bu sefer başka biri ayetin hükmünü ortadan kaldırmaya çalışır. Ayet hadisi de neseder, başka sözleri de neseder ama ne bir hadis ne başka bir söz hiçbir şekilde ayeti nesedemez, hükümsüz bırakamaz. Hüküm Allah'ındır çünkü. Onun için İslam hukukunda, şeriatında böyle bir hüküm yoktur. Böyle bir hüküm uygulanmamıştır, uygulanmaz. Eğer bu ayetlerden önce uygulandı derse yine Resulullah Efendimiz'e haksızlık olur. Allah hükmünü vermeden o Allah adına hüküm verdi. Ama bu e, rejim e, hükmü Tevrat'ta vardır. Bu durumda Resulullah Efendimiz Yahudilere göre hüküm verdi demek gene yanlıştır. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdi. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz önceki e, Tevrat'ın hükmünü uygulamış demek de cahiz değildir, doğru değildir. Bu kime yarar? Bu Yahudi'ye yarar. Yahudi ne demiş olur? Ha, bu durumda bizim de kitabımız haktır. Bak ona göre hükmetmiş, hükmü ona göre vermiş, bizim hükmümüz daha doğrudur der. Evet böyle bir iddiada bulunmak ayeti inkar olur. Dolayısıyla böyle bir şey söylemek, böyle bir şey düşünmek doğru değildir. Diyelim ki bir kısım alimlerimiz öyle söyledi. Bu ayetler inmeden önce Resulullah Efendimiz böyle bir hükmü verdi de demiş olsalar, yani mazeret olarak bunu böyle göstermiş olsalar, daha sonra inen ayetler bu durumda ne yapmıştır? Böyle bir hükmü ortadan kaldırmıştır. Çünkü Allah hükmünü verdi. Buna rağmen vardır demek küfür olur. Evet. Böyle bir hüküm İslam hukukunda, şeriatında yoktur. Efendim biz denimiz alan selamı sizin ve sizin hürmetinize ta size tabi olanların üzerine olsun. Amin. İnsanlar bir hastaları olduğu zaman elinden tutup şeyhlerin, hocaların peşinden gezdiriyor. Bir de yetmezmiş gibi türbelere götürüp hastalıkları geçsin diye gezdiriyorlar. Eğer hasta iyileşirse falan şeyh iyileştirdi ya da falan türbe de iyileştirdi deyip şifayı onlara bağlıyorlar. Bu konu hakkında bizleri bilgilendirirseniz çok seviniriz. Geceniz hayırlı olsun. Allah razı olsun Böyle bir şey şirk olur Evet, Allah'a şirk olur Rızkı veren Allah'tır Şifayı veren Allah'tır Yaşatan da öldüren de Allah'tır Dolayısıyla Herhangi bir şekilde Onu birine bağlamak kesinlikle yanlıştır Yani böyle başka Girip yere götürüp Gezdirmek yerine evet, Şifayı Allah'tan isteyip yapılması gereken şey bir de tedavi olmaktır. En etkili dua kulun kendi kendine yaptığı duadır. Müminlerin de o duaya amin dediği duadır. Evet, dua istemek başka bir şey. Kendine dua eder, gerekeni yapar, tedavisini olur. Evet. Sonra dua isteyebilir. Ama Allah şifayı vermedi mi bütün dua edecek olanlar, duası kabul olanlar bir araya gelse, hepsi aynı duayı yapsa, şifa istese, Allah şifayı vermediyse şifa olmaz. Şuraya gittik iyileştiği demek doğru değildir. Bu yanlış bir şeydir. Söyledim Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Evet. Şifayı ilaca koymuş, otun içine koymuş. Dolayısıyla vesileye sarılmak gerekir. Şifayı aramak gerekir. Bir de duamızı yapacağız, fiili duamızı yapacağız. Bunun dışında bir şey aramak doğru değildir. İster türbeye gitmek olsun, ister nuska yapmak olsun ya da böyle şeyler yani yapmak doğru değildir. Kesinlikle yanlıştır diyoruz. Her neyi isteyeceksek Rabbimizden istememiz gerekir. Evet, Dua istemek başka bir şey değil en etkili dua kurun kendi kendisi için yaptığı duadır. Bir de duası kabul olanların kabul olmasını umduğumuz, olacağını umduğumuz kimselerin duamıza amin demeleridir. Bunun dışında bir şey söylemek, düşünmek evet, köfür olur, şirk olur. Evet. İzlediğiniz <gülüyor> Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. salavat getirdiğimizde sadece Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e değil de ailesine de dua edilmesine hikmeti nedir? İyi yayınlar Efendimiz. Evet. Ailesine demek, ehline demektir. Bütün ümmet demektir. İman eden bütün ümmete dua etmek, selavat getirmek, selavat duadır. Allah'ın selamı üzerine olsun hem dünyada hem ahirette Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi, güzelliği üzerine olsun. Ve bir de onun ehrine, ehli beytine olsun dediğimizde ona iman etmiş olan herkes buna dahildir. Elbette ki bir de özel manadaki ehli vardır. Yakınları vardır. Bunu Allah beyan ediyor. Mesela ne buyurdu? Ey peygamber hanımları siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Kendinize dikkat edin dedi. Herhangi gibi biri değilseniz ne demek? Peygamberle beraber olduğunuz için. Allah sizi şereflendirmiştir dedi. Bu şerefi taşıyın. Buna dikkat edin. Ona göre yaşayın. Ona göre muamele edin. Bu durumda herhangi gibi biri değilse onlara da ayrıca özel olarak dua etmiş olmak doğru olur. Onlar özel manada onun ehli, ehli beyti bir de iman eden, ona yakın olan herkes ehl beytendir. Ne buyurdu? Selman ehl beytendir. Bilal ehl-i beytendir. Nasıl ki Nuh aleyhisselamın oğlu ona iman etmeyince, Allah ayet-i kerimede o senin ehlinden değildir dedi. Yani öz çocuğu olsa bile iman etmemişse ona, o ondan değildir. Allah o senin ehlinden değildir dedi. Allah ayet i kerimede Fatiha suresinde dua'yı yaptırırken, evet, ne dedirtiyor? Ya <gülüyor> kenab dua'yı ya kenastayin ehdin esrata'l mustaqim, esrata'l lizine anamta alayim. Dua'yı böyle yap, buyuruyor. de ki yalnız sana abdoluyoruz. Abdoluyorum değil, avdoluyoruz Kim, kimler abdoluyor? Ümmet olarak. Hep beraber sana abdoluyoruz. Bizi silahı müstakime hidayet et. Kendisine nimet verdiğin kullarla beraber et. O kullara verdiğin nimeti bize de ihsan et, ikram et diye dua yaptırıyor. Bu durumda bütün ehli e bir anda dua ettirmiş olur. Evet, selavatı da bu ayetin devavi olarak, tefsiri olarak anlamak gerekir. Allah duayı yaptırırken bir tek kendine yapma, nefsine bir tek yapma. Evet, seninle Aynı olan, bir olan, evet, iman etmiş olan kardeşlerine de, ümmete de evet, dua et. Dolayısıyla hepsi Resulullah Efendimizin Ehli Beyti ev halkıdır. Asıl mesela biri rüyasında bir ev görse, ev eğer düzgün, düzenli ise gönlü düzenli demektir. Dağınıksa gönlü dağınık demektir. Ev gönül demektir aynı zamanda. Ehli Beyt deyince, Resulullah Efendimiz'i gönlüne almış, Resulullah Efendimiz'in veya gönlüne girmiş olanlar demektir. Dolayısıyla O'nu gönlüne alan, O'nun gönlüne girmiş olanlara ne yapıyoruz? Birden dua ediyor. Bir sayıyoruz. Birdir zaten. Ayrı değilindir. Bir görmek gerekir. Allah bizi bir görmemizi, görmemizi istiyor. Dolayısıyla duayı ederken de bu birliği anlayıp duayı öyle yapmamızı istiyor. Sen de böyle ol. Sen de oraya dahil ol. Beni de oraya, onların içine dahil et demiş oluyoruz yani. Evet. Selavatı da doğru anlamak gerekir. Selavat sadece böyle selam vermek ya da dua etmek değildir. Çünkü selam işte de, e, kelimesinden türemiş selavat kelimesi çoğuludur. Selavat, yardım etmek, destek olmak, yanmak, pişmek, selam, namaz kılmak, secde etmek, huzurda olduğunu tatmak, aşk ile pişip doğrulmak, düzelmek, temizlenmek, aşka bürünmek manasındadır. Bu durumda duayı yaparken, evet bir de bunları da göz bulundurup öyle anlamak gerekiyor. Selavat, Buna beraber Resulullah Efendimiz'e yardım etmektir, destek olmaktır. Onun getirdiği vahyi yerde bırakmayıp taşımaktır. Eğer böyle olmazsa sadece dil ile salavat okumuş olur, fiilimiz dahil olmamış olur. Hem dilin, fiilin hem de gönlün dahil olduğu salavatı, duayı Allah kabul eder. Yoksa bir parçası eksikse o dua kabul olmaz. Ya Rabbi Efendimiz'e yardım et, salat et, destek ol. Dilimizde bunu söyledik ama gerekeni yapmadıysak, onun getirdiği vahyi taşımadıysak, onun güzelliğini üzerimizde gösterip, eğer Ümmeti Muhammed'e taşımadıysak, onun aklakını üzerimizde taşıyıp gösteremediysek, sadece dilimizde söylemiş oluruz ki, amelimiz, aklakımız söylediğimizi tasdik etmemiştir. Allah'ın huzurunda yarancı olmuş oluruz. Evet. Bu kadar yeter olsun. Efendim bir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Roma'nın fethi, Roma fethi edilecek. Hocam haberiniz var mı? Varsa açıklar mısınız? Evet. O söylemişse mutlaka haberimiz vardır. Böyle Roma'nın fethini beklemek Aynı şekilde ona da Konstantiniy-i Rumiye denir. Rum'un Konstantiniyesi İstanbul'un dışında, Rum'un Roma yani manasında eğer onun fethini müjdelemişse o mutlaka öyledir ama bize düşen böyle Roma'nın fethiyle meşgul olmak değildir yalnız. Bize düşen Gönüllerin fethiyle meşgul olmaktır. Gönüller fethetmeye çalışmaktır. Öyle ki o gönül feth olunca Allah'ın fethi orada gerçekleşmiş olsun. fetih gönülde olsun. O gönül Allah'a ait bir gönül olsun. Yoksa Roma'nın fethiyle meşgul olmak bize bir fayda vermez. Olur mu olmaz mı ne zaman olur onu Allah bilir. Ama o hadisin devamında ne buyuruyor? Fet olurken, tesbih ve tekbirle fet olur. Yani silahla değil, tesbih ve tekbir. Ne demektir? Tesbih ve tekbirle eğer fet olunacaksa, orada ki gönüller fet oluyor demektir. Allah'ı tesbih eden gönüller, tekbir eden gönüller. Oradakiler, eğer iman eder, mümin olur, Müslüman olursa, bu durumda orası olur demektir. Bize düşen önce kendi gönlümüzü Allah'ın fethine açmaktır. Allah gönlümüzü fethetsin. Neyle fethediyor Allah? Elbette ki iman ile. İman oraya tecelli edince, Allah iman nurunu bir gönüle indirince o gönül fetholmuş olur. Yoksa gönlümüzü kapattık, Allah'ın tecelli etmesine müsaade etmedik. İman etmedik. Onun aşkının, muhabbetinin peşinden koşmadık. O aşkı, muhabbeti kazanmaya çalışmadık. Şeytan orayı eğer fethetmişse, biz orayı, gönlümüzü şeytana teslim etmişsek, onun olması mümkün değildir. Önce fetih bizim kendi üzerimizde, gönlümüzde gerçekleşmesi gerekir. Bizim meşgul olmamız gereken fetih bu fetihtir, Gönül fetih. Önce kendi gönlümüzü Allah'ın fetheni açacağız. sonra gönüller Allah'ın fetheni açılsın diye çabamızı gayretimizi sarf etmemiz gerekir. Böyle yaptığımızda kazanmış oluyoruz. Yoksa bunu bilmek, bunu beklemek doğru değildir. Böyle şeyleri şeylerle meşgul olmak doğru değildir. Kendi kendimizi meşgul etmiş oluruz hem de gereksiz yere. Evet, eğer kendimizle meşgul olur, gönüllerin fet olması için insanlara yardımcı olmaya çalışırsak kazanırız. İnşallah böyle yapacağız. Evet. Efendim Kölünden Sevgi Hocam Allah selamı sizin ve size tabi olanların üzerine ve tüm insanların Hocam. üzerine olsun. Hocam sohbetlerinizde Allah'ın isimleriyle güzelleşmekten bahsediyorsunuz. Her an bir esmanın tecellisiyle karşı karşıya olduğumuzdan bahsediyorsunuz. Maalesef ben ne zaman hangi esma ile karşılaştığımı anlayamıyorum ve Rabbim'den o esmanın ve Rabbim'den o esmanın güzelliğini isteyemiyorum. Bu durumda esmalar bende tecelli etmez mi? Hocam ben Rabbimin bütün güzel isimlerine iman ettim ve bu sizin sayenizde oldu. Onları öyle aşk, öyle içten, öyle samimi anlatıyorsunuz ki sevmemek mümkün değil. Fakat bu kadar anlaşılır ve mükemmel açıklamalara rağmen neden anlayamadığımı bilmiyorum. Bu durumda benim halim ne olur? Esmalar tecelli etmeyince yol boşuna mı yürünmüş olur? Çok üzülüyorum. Ne yapabilirim? Hocam sizden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. İyi ki varsınız. Allah kardeşimizden razı olsun. Ne kadar anlatmaya çalışsak da bazen bir şeyler eksik kalır. Onun için bazen tekrar etmek zorunda kalıyor. Tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyoruz. Kısa ve öz söyleyeyim, kardeşimiz anlamış olsun. Allah ait kerime de öyle buyurdu. Allah katında zerre kadar hayır, zerre kadar şer kaybolmaz. Allah onu mutlaka karşınıza, önünüze getirir. Yaptığımız her amel böyledir. Allah'ın isimlerinin tecellisi deyince Allah'ın güzelliği olarak anlamak gerekiyor. Allah'ın güzelliği. Böyle dağıtmadan e, anlayalım inşallah. Bütün isimler Allah isminden tecelli ediyor. Bu durumda hangi isimle muhatap olursak olalım Allah ismiyle muhatap olmuş oluruz. Çünkü Allah isminden tecelli, tecelli ediyor. Bu durumda hangi isim tecelli etmiş onu bilmemiz gerekmiyor. Yani şöyle anlamak gerekir. Allah ona bir nimeti ikram ettiğinde bunu Rabbim bana ikram etti. Hangi ismiyle ikram ettiğini bilmese de o fark etmiyor. Bilince evet, daha farklı bir şekilde anlamış olur. Rabbini tanımış olur. Allah o ikramı neyle yapmıştır? Kerim ismiyle veya rızık olarak vermişse evet, Rezak ismiyle veya manevi bir nimetse evet, hangi isim tecelli etmişse odur. Rahman ismiyle veya Rahim ismiyle veya bir sevgi aşk muhabbet ikram ettiyse Vedud ismiyle ilah ismiyle ikram etmiştir. Ama ile de böyle bilmesi gerekmiyor. Böyle anlaması gerekmiyor. Rabbim bana ikram etti dediğinde nimeti anlamış oldu. İkramın sahibini anlamış oldu. Hangi ismiyle muamele ederse eylesin, tecelli ederse eylesin, Allah isminden tecelli etmiş. Aynı şekilde bir musibet, bela, sıkıntı, hastalık, dedikodu, iftira geldiğinde, bu durumda bir imtihan gelmiştir. İmtihan, her ne olursa olsun, kazanma imkanıdır. Rabbim bana kazanma imkanı veriyor, güzel yapayım diye. Rabbim benden ne yapmamı istiyor acaba dediğinde, zaten onu biliyor, Allah onun gönlüne vahy ediyor. O güzellik O'nun gönlünde mevcut. Onu öyle yapmaya çalıştığında yine Allah'ın bir ismiyle kendisi yapmış olur ki o isim tecelli eder. İster bunu bilsin, ister bunu bilmesin. Bilse de bilmese de o tecelli eder. Allah'ın o ismi tecelli ediyor. Yeter ki evet, Rabbim bunu ikram etti, ihsan etti ya da böyle muamele etti. Çünkü bütün isimler Allah isminden tecelli ediyor. Dolayısıyla hangi isim olursa olsun fark etmez. Evet Allah bana böyle muamele etti dediğinde o isim o da tecelli eder. O yerini bulur. Dolayısıyla e, herhangi bir eksik de yoktur. Eksiklik olmamış olur. Evet, kardeşimizin gönlü bu açıdan rahat olmalıdır e, Zaten onu sonra üzerinde görür. Diyelim ki birinin hiçbir ilmi yoktur, hiçbir şeyi bilmiyor. Ama Rabbim Allah'tır diyor. Sonuç itibariyle o mutlaka Allah ona yolu gösterir. Yolumuzda cihet edene, çaba gayret sarf edene yolumuzu açarız buyurdu. Allah yolunu açıyor, yollarını açıyor. Onu kendine vasıl ediyor. Yeter ki kul samimi olsun, öyle buyurdu. Kul bildiğini amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Bir vesileyle öğretiyor. Evet. Rahat olalım inşallah. Her ne olursa olsun Rabbimizi tercih etmişiz. Dolayısıyla Rabbimiz bizi tercih etmiş. Bizi seçmiş. O seçtiklerini kendine çeker. Gereken muameleyi en güzel şekilde yapar. Bildiklerimizden sorumluyuz. Bilmediklerimizden sorumlu değiliz. Ne kadar biliyorsak o bize yeter. O öğrettikçe gereğini yapmaya çalışmamız gerekir. Bilemedik diye, bilmedik diye herhangi bir eksiklik orada olmaz. Evet. Efendim Tülay Sözen, selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Ellerinizden öpüyorum, sizi çok seviyorum. Elhamdülillah ben de bir mürşide tabiim fakat sizleri de çok ama çok seviyorum. Üniversitede öğrenciyim, sizleri tatilde tanıdım. Öyle güzel sözleriniz var ki ilaç gibi geliyor. Hocam dualarınıza bana da yer verir misiniz? Nur Yüzlü Hocam, nefsimiz yedi başlı ejderha olmuş. Zikirlerimi artırmam için, nefsime uymamam için dua eder misiniz? Evet. Allah kardeşimize yardım etsin, yardımcı olsun. Nefsini tezkiye etmesi için. Bunun için mutlaka biraz çaba gayret sarf etmek gerekiyor. Nefisten yana değil de ruhtan yana durmak gerekir. Söylemiştim. Bu ruh, Allah'ın ruhundan nefret ruhtur. Aşktan, muhabbetten ibarettir. Aşktan tecelli etmiştir. Dolayısıyla ruhtan yana durmak demek ondaki aşkı, muhabbeti artırmak demektir. Üzerindeki perdeyi kaldırıp aralamak demektir. Dolayısıyla Nefisten yana durmamak gerekir. Nefis zaten ters tarafa gidiyor. Nefsin hali kibirdir, gururdur, riyadır, şirktir, hasettir. Bunlar nefsin vasıflarıdır. Onlardan da uzak durmaya çalışmak gerekir ki bir yandan nefis temizlenirken manevi olarak gücümüz ona yetsin. Güç, kuvvet, açtan Muhabbetten ibarettir. Kulun aşkı, muhabbeti ne kadar şiddetli ise o kadar manevi olarak güçlü demektir. Nefsine güç yetirir Güç yetiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Allah yolunda yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ama o aşk, o muhabbet, yani iman yoksa bir şey yapamaz. Gece gündüz ibadet etmiş olsa, bütün hayatını ibadetle geçirmiş olsa bile, bir anda Allah onu imtihana tabi tutunca imanını kaybeder. Daha doğrusu iman yoktu zaten. Şöyle çok ciliz bir imani vardır, aşkı muhabbeti vardır. O anda onu da kaybeder. Eğer nefsimiz terbiye olsun, teskiye olsun, temizlensin istiyorsak, Aşk, muhabbet, ondaki o küfri, şirki, nifakı, riyayı, hasedi yakar. Başka bir şekilde de onun temizlenmesi mümkün değildir. Tek kelimeyle kulun her anda ''Ya Rabbi seni seviyorum, seni seviyorum, seninle seviyorum.'' Demesi gerekir ki o gücü, kuvveti alsın, nefsini de temizleyebilsin, güç getirebilsin. Elbette ki bir müşrik i ile beraber. Efendim Sivas'tan Esra Mer. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. <gülüyor> Kusura bakmayınız. Rahatsız ediyorum. Soruyu annem size sormamı istedi. Evlenme konusunda içimden gelmiyor diyorum. İnanmıyorlar. Annem sana büyü yapılmış olabilir diyor. Evin tek çocuğu için üstüme çok fazla geliyorlar. Hepimiz sıkıntı sıkıntıda kalıyoruz. Sizden dua ve tavsiye istiyorum. Ellerinizden öperim. Allah razı olsun. Böyle zoraki evlilik olmaz. Evlilik çağı gelmiş. Sırf evlenmek için evlilik olmaz. Hayatı beraber yaşayacağımız biri olması gerekir. Sadece dünya hayatını değil. Ebedi hayatımızı da beraber kazanabileceğimiz birinin olması gerekir. Gönlümüzün kesinlikle yüzde yüz evet demesi gerekir. Yoksa böyle... Zorla böyle ile de evlen demek doğru değildir. Birilerin zorlaması da kesinlikle doğru değildir. Mutlaka Allah o konuda bir takdir yapmıştır. Gönlümüzün kabul edeceği biri vardır ve Allah onu mutlaka karşımıza çıkarır. Karşımıza çıkardığında böyle basit sebeplerden dolayı onu böyle reddetmek de yanlıştır. Eğer evlilik çağı gelmişse. Ama gönlümüzün kabul etmesi gerekir. Başkasının onu zorlaması doğru değildir. Kardeşimiz de böyle o zorlanmayla böyle bir tercih yapmamalıdır. Yaparsa sonra sıkıntı duyar. Sonra pişman olur. Bu zorlamayı yapanlar da pişman olur. Evet, kendi haline bırakmamız gerekir. Bırakalım tercih, kardeşimizin olsun. Öyle endişe de gerek yok, acele etmeye de gerek yok. Evet, kardeşlerimize ailesine selam olsun inşallah. Evet. Efendim Mazlum Ekinci. Selamün aleyküm efendim. Aleykümselam. Her ne kadar sizinle gönlümü tam manasıyla sizinle beraber edememiş olsam dahi Allah şahittir ki sizi seviyorum ve sizin gibi Rabbimi aşık bir kul olmak istiyorum. Rabbim gönlüme hep sen efendim gönlüme hep sen yalancısın sen takliten ibaresin. Sen samimi olsan bu halde mi olurdun ve daha bir sürü vesese geliyor. Efendim inşallah cevabınız bu hasta çöplüğe çevirdiğim gönlüme şifa olacaktır. Ve inşallah Allah bizi size tam manasıyla tabi olup kendini kendini yaratan Rabbine aşık kullarından eyler. Amin. Önce bunun şeytanın verdiği vesvese olduğunu bilmesi lazım kardeşimizin. Eğer tercih yapmış bir yola girmişsek bu durumda bizim böyle şeytanın verdiği bezeseye taviz vermemiz doğru değildir. Eğer tercihimizi yapmışsa böyle kendimize yalancı dememiz doğru değildir. Taklitçi dememiz, sahtekar dememiz de doğru değildir. Belki tembel dememiz daha doğrudur. İkisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Tembel demek daha doğrudur. Evet, eksiğimiz vardır, yanlışımız vardır. Yapmamız gerekeni yeteri kadar yapamamış olabiliriz ama samimiyiz. Rabbimizi tercih etmiş ve istiyoruz. İnşallah biraz daha böyle çaba gayret sarf ettiğimizde göreceğiz ki o çabamız, gayretimiz meyvesini verir ve kazanırız. Şeytana da bu tavizi vermemek lazım. Kardeşlerimizin bunu böyle anlaması lazım. Şeytan bazen sağdan, bazen soldan, bazen önden, bazen arkadan gelip böyle hile yapar. Bu hileyi yutmamak gerekir. Evet. Yoruyu hep beraber yürüyeceğiz inşallah. Efendim Ahmet Demirda selam olsun Nur Yüzlü hocama selam olsun kalbimin gülüne demiş. Ahmet kardeşimize de selam olsun. Efendim Ankara'dan Canan, Efendim'den dua istiyorum. Adım Canan, Canan kuluna hidayet ver, Canan kulunu affet desin. ne olur? Allah Canan kuluna hidayet versin, Canan kulunu affetsin, bütün kullarını affetsin, bütün kullarına hidayet versin inşallah. Allah hepimize hidayet versin. Allah hidayetini vermiştir. Hidayeti önümüze koymuştur. Hidayet Allah'ın hidayetidir buyurdu. Hidayet Kur'an'dır. Hadi olan Allah'tır. Bununla beraber hidayet Allah'ın hidayeti Allah'ın vahyi kelamidir. Hidayetçi Allah'ın nebisi Allah'ın Resulüdür. Kıyamete kadar onun varisleridir. Bu durumda bize düşen hidayete tabi olmaktır. Hidayete tabi olanlara selam olsun buyurdu. Allah'ın hidayetine tabi olanlara bize düşen biraz çaba gayret sarf edip hidayette olmaya çalışmaktır. Allah'ın silah ve müstakimine girip yürümeye çalışmaktır. Bunu yapmaya çalıştığımızda Allah o hidayeti ihsan eder, ikram eder günahlarımızı affeder, mahfiret eder, hatta sevaba çevirir inşallah. Evet. Efendim, diğer TV'den selam kardeşimiz. Sultanımız bizleri sizinle tanıştıran Rabbime ne kadar hamd ve şükür etsek azdır. Rabbim bir an bile olsun güzelliğinizden, aşkınızdan başka tarafa dönmememize, dönmemize izin vermesin. Bir şiir yollamış efendim can yakan gözlerinle bakıp görmeye geldim ab-ı hayat sözlerinde gül olup yeşermeye geldim ben aciz ben yarım sende tamam olmaya geldim aşksız bir aşksız bir çare iken kendimi bulmaya geldim canımdan başka servetim yok canımdan geçmeye geldim kabul et ne olur ey sultanım aşkımla yanmaya geldim evet Selam kardeşimize, selam olsun. Eğer biri geldiyse, Rabbini tercih ettiyse, aşkı, muhabbeti tercih ettiyse, temizlenmeyi, teskiye olmayı kabul ettiyse, Allah onu kabul etmiştir. Hiçbir şey bir anda olmaz. Onun için Allah sırat Müstakim dedi, yol dedi. Yolu yürümek gerekir. İnşallah hep beraber yolu yürüyeceğiz hep beraber. Allah'ın üzerimizdeki muradını gerçekleştirip layıkıyla Rabbimize kul olup âşık olacak, aşık olacağız inşallah eğer yaratılışın gayesi Allah'a abdolmak, iman etmekse o aşkı, o muhabbeti kazanmaksa daha doğrusu Allah'ın verdiği o aşkı üzerimizde göstermekse aşıklığı üzerimizde göstermekse bu durumda bunu anlayınca bunu yapmak mümkün olur. Anlamayanlar hiçbir zaman yapamaz. Anladıysak Yola girmişiz, yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız, kazanacağız demektir. Allah kazanmayı ihsan eder, ikram eder inşallah. Evet. Efendim Karacadağ'dan bozan avcılar, o da bir şiir yollamış efendim. Evet. Yan ey gönül, hakka yan ey gönül, yoksa cesedin yarar. Sen yanmazsan ey gönül. Ey pir sultan, ey yardan ayna, burada yanmazsam huzurda cesedim yanar. Attığınız her adıma buyurduğunuz her söze selam olsun efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize de selam olsun. Evet. Ya aşkla, muhabbetle yanarız ya da başka türlü yanarız. Ateşte yanarız ya da işimiz yanar. Elim azap ya da büyük azapla yanarız, azim azap, ya da zillete düşer, zelil olur Allah, ona da mühin azap dedi her halükarda yanarız yanmaya gelmişiz ama aşk ile yanmaya gelmişiz aşk ile yanıp geriye kalan vehmi varlıktan kurtulmaya gelmişiz Aşk ile yananlar mutlaka o vehmi olan benliğinden, nefsinden, varlığından kurtulur. Ama aşk ile, iman ile yanmayan mutlaka başka türlü yanar. Yanmak onu bekliyor. Hem dünyada hem ahirette. İkisinde de bedbahttır. İkisinde de kaybetmiştir. Çünkü tercihini yanlış yapmıştır. Evet. Aşk olunca kendisinden başka bir şey bırakmaz. Sahibi de kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla yanacak bir tarafı da kalmaz. Evet. Efendim Hülya <gülüyor> Hivda Recep Tekin Allah Allah'ın selamı sizin ve sizi sevenlerin üzerine olsun. Bugün yine muhabbet sardı dört bir yanımızı. Karanlık olan dünyamızı aydınlatıp bizi bize sevdiren sevmeyi, aşkı kendi üzerinden tattıran Rabbimizin sayısız nimetlerinin en güzeli veli nimetimiz Canım Efendimiz sizi çok seviyoruz. Kurban olan o mübarek sohbetine, sözüne ey sevgili, en sevgili sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Aşkı, muhabbeti veren Allah'a hamdolsun nimeti veren O'dur. Aşkı, muhabbeti veren O'dur. Yaşatan, tattıran O'dur. Her ne olursa olsun kul mutlaka Rabbi ile muhataptır. Bu her yerde her zamanda böyledir. Seven O, sevdiren O, dolayısıyla kendisini çeken gene o O'dur. Bize düşen O'nun o aşkına, muhabbetine sarılmaktır. Bunu görüp, bunun farkına varıp Allah'a hamd etmektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demektir. Hamd ettikçe, şükrettikçe Allah onu arttırır, kemale erdirir. Allah bizi hamd edenlerden, şükredenlerden eylesin inşallah. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Aşk, muhabbet Allah için olunca seven Allah'tır. Gönüllerde seven O'dur. Bunu anlayıp bunu tatmak lazım. Her varlık üzerinden, her kul üzerinden seven O'dur. Allah'a onun sevmesine hamdolsun. Evet. Efendim bir izleyenimiz Hacla ilgili sorusu var efendim. Efendim Safa ile Merve'de say etmeyi nasıl anlamamız gerekir? Hac demek aslında kulluk demektir. Aşkı anlamak demektir. Hacdaki bütün ibadetler böyledir. Kulluğu anlamak, kulluğun aşk olduğunu anlamak demektir. Safa ile Merve arasında say ederken Hacer annemizi takdir ediyoruz. Hazreti İbrahim Hacer annemizi Hazreti İsmail'i oraya bıraktığında evet yiyecekleri, suları bittiğinde evet Hazreti İsmail daha bebek ağlıyor. Hacer annemiz acaba bir kervan birileri bir yerden geçer mi diye bir Safa tepesine, bir Merve tepesine gidip Gidip geliyor. Sayı bu demek zaten. Koşuşturuyor yani. İsmail'i de or oraya bırakmış. Su arıyor yani. Bir umutla tepeye çıkıp evet, bakıyor. Acaba geçen biri olabilir mi diye. Safa ile Merve arasında sayı ederken Hacer annemizi taklit ediyoruz. Yani biz de tabiri caizse ölmek üzere olan Susuzluktan ölmek üzere olan İsmail'imize su arıyoruz demektir. Evet, İsmail'i e, kim temsil ediyor? Allah'ın kuruna nefretti ruh. Ruhumuz manevi olarak ölmeyelim diye, onu kaybetmeyelim diye koşuşturmamız gerekiyormuş. Suyu nerede buluruz? İsmail'in ayağı altında. Aynı zamanda eğer onun ayağının altından çıkıyorsa o aşk, o muhabbet orada mevcut. Ama çıkması gerekir. Sahibinin bunun için koşuşturması gerekir. sayetmesi gerekir. Allah bir vesileyle onu ihsan eder, onu ikram eder. O su zemzem oradan çıkar yani. Bu da koşuştururken Allah bize gösterir ki seni Rabbine götürecek bir müşrik hamil lazım ona öğretir bunu. Onu onun önüne koyar. Buyurun. Gelmek istiyorsan, dirilmek istiyorsan, ölmek istemiyorsan manevi olarak, diri olmak istiyorsan, buyurun gel. Al sana nimet. Al sana aşk, al sana muhabbet. Ama kul kibirlenirse, bunu anlayamaz. Sadece orada Böyle gidip gelince Sayet yeni zanneder. İçi boş olmuş olur, bunu böyle anlarsa. Gönlün dahil olmadığı hiçbir ibadeti Allah kabul etmez buyurdu Resulullah Efendimiz. Gönlün mutlaka dahil olması gerekir. Gönül demek niyet demektir. Niyetimiz böyle olmazsa sadece yürümüş, gitmiş, gelmiş oluruz. İki tepe arasında tur atmış oluruz yani bu bize bir şey kazandırmaz. Evet sayı doğru anlamak gerekir. Aşkın peşinde koşmamız gerektiğini anlamamız gerekir. O zemzemi bulmak için, dirilmek için, aşka muhabbete doymak için, garkolmak için koşuşturuyoruz orada o anda. İnşallah sayıyı böyle anlayacağız. Efendim bir soru da, Efendim bizi yaratan Rabbimiz hac ile ilgili ayette azık edinin, azığın en hayırlısı takvadır buyurur. Bu ayeti bize açıklar mısınız? Evet. Allah, takva azığını hazırlayın, en hayırlı azık, takva azığıdır. Takva Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek, kabul etmek, gereğini yapmak demektir. Allah'a karşı kul neyle sorumludur? Kullukla sorumludur. Abd olmakla sorumludur. Dolayısıyla Allah'a kul olmak için hazırlan dedi. Allah'a kulluğu öğrenmeye gidiyorsun, anlamaya, tatmaya gidiyorsun. Allah bunu sana tatırır dedi. Evet. Takva azığı kul olmaya hazırlanmak demektir. Kulluğu tatmaya hazırlanmak de demektir. Kul olmak için gitmek demektir. Sadece oradaki yapılması gerekenleri zahiri olarak değil, bir de manevi olarak gereğini, hikmetini anlamaya çalışıp kulluğu öğrenmek demektir. Takva azgını hazırlamak. Eğer takva azgı hazır olmadan gidersek, istifade edemeyiz, turist gibi gitmiş, gelmiş oluruz. Sadece gördüklerimizi anlarız, zahiri olarak. Mesela sorulduğunda hemen ne gördün, ne yaşadın diye sorulduğunda genel olarak anlatılan şeyleri biliyoruz. Evet, Arşivlerde ne bahsedilir, mekânın daha pahalı, Medine'nin daha ucuz olduğunu, ya da gelen insanların işte böyle sıkıntı çıkardıklarını, böyle yanlışlar yaptığını evet söylerler, böyle e, hacla alakası olmayan şeyler anlatılır takva azgı olmadığı için, hazırlanmadığı için, o takva gıdası olmadığı için. Ama eğer takva azgı olmuş olsaydı ne olurdu? Yani Allah'a karşı sorumluluğunu bilip ben kul olmaya gidiyorum, abd olmaya gidiyorum. Rabbim bana orada kulluğu öğretecek. Deseydi ne görürdü orada? Oradaki insanların Allah'a kul olduğunu görürdü. Hepsinin İstiğfar halinde, dua halinde, tesbih halinde, hamd halinde olduğunu görürdü. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş, rengi ayrı, dili ayrı, hali ayrı, anlayışı ayrı, bakışı ayrı Allah'ın kullarını görürdü. Ama hepsi Allah'a kur olmaya gelmiş, avd olmaya gelmiş, Rabbini tesbih ediyor, istiğfar ediyor, hamd ediyor, şükrediyor, secde ediyor, Kur'an okuyor. Tam cennetten bir köşe. Orada kusur aramazdı, eksik aramazdı, yanlış aramazdı. Ben de bu kullarından bir kulum ya Rabbi derdi. Hatta bu kullardan en aşağıya kulum derdi. Eğer kul olsaydı böyle söylerdi. Başka bir şey görmezdi. Evet, beytine geldim, Beytullah'a. betullah Allah'ın evi demektir. Betullah'a geldim, evine geldim, misafirliğine geldim. Allah beytine tecelli eder. Evine tecelli eder. Beytullah o, sembolik olarak oradadır. Evin sahibine gidiyoruz. Evin sahibiyle beraber olmaya gidiyoruz. Böyle olursa takva azgını almıştır, hazırlanmıştır. Onu yemiş, içmiştir. Evet, diğer azıkları Evet, yeri içer ama takva azlığını yemiş, içmiş, hazmetmiş, ona hazırlanmış olarak gitmiştir. Evet, takva azlığı bu demektir inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Hasan Alaca Bey, efendim sizi çok seviyorum. İnşallah efendim Allah kısmet ederse Kabe'ye gideceksiniz. Siz siz hayat zor olacak çünkü ben dünyaya gözümü açtığımda Etrafımda yakınlarım bile dahi kimse bana bana el uzatmadı. Bana annelik, babalık, kardeşlik yapan olmadı ama siz hem baba hem anne hem de gerçek bir dost oldunuz. Siz de olmasaydınız ben ne yapardım? Sizi çok seviyorum. İnşallah gelinceye kadar biz sabrederiz. Yetimlerin, gariplerin güzel babası elinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Bu arada söylemiş olalım. Allah nasip ederse bu hafta içinde e, Hac'a gitmeyi düşünüyoruz, Allah nasip ederse. Elbette ki bizimle beraber olan, gönlü beraber olan, nerede olursa olsun o fark etmiyor. Onları gönlümüzde götürüyoruz. Kardeşlerimizin gönlü aynı şekilde bu arada bizimle beraber olsun Özellikle arefe günü. Öğleden sonra mutlaka gönülleri bizimle beraber olsun. Allah Arafa günü Arafat'ta ikindiden sonra, öğleden sonra yapılan duayı reddetmez. Onun için kardeşlerimizin gönlü bizimle beraber olsun. Hep beraber duamızı yapmış olalım inşallah. Evet. Bu arada kardeşlerimiz aynı zamanda haklarında da helal etsinler. Eğer varsa bizden yana bir hak olduğunu düşünmüyoruz. Zaten hep beraber kazanmışız. Bizden yana da helal olsun. Olsa olsa onların hakkı bizde olur. Çünkü anlatırken, konuşurken bazen bakıyoruz mesela tam anlaşılmamış veya eksik anlaşılmış. Eğer bazen yanlış da anlaşılıyor tabi. Kardeşlerimizin bilmesi gerekir ki, eğer bir yanlış varsa, o bizden yanadır. Allah hakkı söyler, Resulü de hakkı söyler ve yapmıştır. gereğini yapmıştır, hakta olmuştur. Söylediklerimiz, anlattıklarımız herhangi bir şekilde, eğer ayete uygun görülmediyse, Resulüne uygun görülmediyse, o yanlış bizden yanadır. Yanlış anlaşılmıştır veya biz yanlış anlatmış olabiliriz. Öyle olsun yani. Ama mutlaka Kur'an'ın ölçüsü neyse ölçümüz odur. Resul'ün ölçüsü neyse ölçümüz odur. Onun dışında bir şey söylediğimizi kabul etmiyoruz. Söyleyeni ya da o sözü bize isnat edeni de kabul etmiyoruz. Rabimiz Allah'tır. Peygamberimiz, örneğimiz, evet, onun Resulüdür. Ona tabi oluyor. Yolu onunla yürüyoruz. Eğer yanlış anlaşıldıysa, haki bize geçmiş demektir. Onun için haklarını helal etsin dedi kardeşlerimiz. Allah hepsinden razı olsun. Efendim, bir soru daha hacla ilgili sorarım inşallah efendim. Evet. Müsaadeniz olsa bir ara verelim. Efendim, makamı İbrahim'in hikmeti nedir efendim diye sormuş. Evet, makamı İbrahim. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ile Beytullah'ı o temeli üzerinde yükseltirken artık boyu aşınca bir de oraya bir taş koyup üstüne çıkıp o çabeyi yapmaya devam ettiler. Üzerine çıktığı taşın ismidir, makamı İbrahim. Sadece o kadar değil. Daha önce o taş, Kabe'nin tam e, duvarının dibindeydi. İnsanlar tavaf ederken, daha rahat tavaf etsin diye e, Hazreti Ömer zamanında olması gerekir. O taşı biraz daha geri aldılar. Şu anda yine ortada kalmış durumdadır. Belki yanında yaklaşık o taşı daha iyi olurdu. Makam İbrahim odur. Şu anda o zaten sarı bir e, koruma içindedir. Görünüyor zaten orada. Bir de Hazreti İbrahim oraya çıkıp Allah ona insanları davet et diye emrettiğinde Beytimi ziyarete davet et diye emredince Hazreti İbrahim o taşın üzerine çıkıp oradan davet etti. Bu daveti gönüllere idi. Dünyanın neresinde insan varsa hepsine, hepsine birden o daveti yaptı. Hepsini birden davet etti. Ve her gönül bu hitabı, bu daveti işitti ama kurak ile değil. O gönül oraya yöneldi. Oraya gitmeyi istedi. Davet böyle yapılır. Hikmeti davetin yapılmış olmasıdır. Bütün insanlığı oraya davet etmiş olmasıydır. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Aratıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.